Merhaba değerli dinleyenler, bir İslam bilginleri ve icatları programında daha sizlerle birlikteyiz. Hepinizin bildiği gibi her hafta yeni icatlardan ve yeni bir İslam bilginimizden bahsediyoruz. Bu haftada yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Efendim biliyoruz ki peygamberler insanların rehberleridir. Maddi ve manevi her sahada insanlara yol gösterirler. Mucizelerini gösterirlerken bir taraftan kendi peygamberliklerini ispat eder, bir taraftan da gelecek nesilleri bunların benzerlerini yapmaya teşvik ederler. Kur'an-ı Kerim, Yakup peygamberin gözüne perde gelmesinden ve Yusuf peygamberin bir mucizesinden söz ederken, hem hastalığın sebeplerinden birine ışık tutuyor, hem de tedavisinin mümkün olabileceğini gösteriyor. Kataraktın sebebinin sadece ihtiyarlık olmadığı, modern tıbbın bunun sebeplerini sıralarken, tansiyon yüksekliği, çok ağlama, çok üzüntü gibi nedenleri de sayar. Modern ilmin ancak 100 yıl önce keşfedebildiği bu gerçeğe Kur'an-ı Kerim Yusuf suresi 84. ayeti kerimesinde şöyle işaret eder. Ve Yakup onlardan yüz çevirdi de "Ah Yusuf'uma!" Ah! diye sızlandı ve kederinden ağlayarak iki gözüne ak düştü, perde indi. Bununla beraber o kederini oğullarına belli etmiyor, içine atıyordu. Yusuf aleyhisselam babası Yakup peygamberin durumunu kardeşinden sorup fazla ağlamak ve kederden gözlerinin görmediğini öğrenince onun gözünü nasıl tedavi ettiği de aynı surenin 93. ayeti kerimesinde şöyle anlatılıyor. Su gömleğimi götürün, onu babamın yüzüne koyun da gözü açılsın. Yakup aleyhisselam oğlunun gömleğini gözüne sürdü, kokusunu duydu, üzüntüsü geçti. Tansiyonu normale döndü. Yerine sevinç ve ferahlık geldi. Gözleri de eskisi gibi görmeye başladı. İşte bu mucize insanlığa bir kısım ilmi gerçekleri göstermek, güzel bir örnek teşkil etmek, katarakt ameliyatları ve daha ilerisine ışık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda onları araştırmaya ve incelemeye de yöneltiyor. Değerli dinleyenler bugünkü programımızda Rabbimizin kendisini bilen ya da bilmeyen, tanıyıp sözünü tutan veya tanımayıp isyan eden ayırt etmeksizin hepimize herhangi bir karşılık beklemek sizin bahsettiği göz ve görme duyusunu konu edeceğiz. Efendim, ortalama bir cümleyi okuyup bitirinceye kadar gözümüzde yaklaşık 100 milyar işlem yapılmaktadır. Belki inanması güç fakat dünyanın en muhteşem aygıtlarından bir çiftine sahibiz. İnsanoğlu halen bir benzerini üretemedi. Üretmek şöyle dursun, bu sistem hakkında bilinenler, bilinmeyenlerin yanında hiç kalıyor. Yaşamamızda sahip olduğumuz her şey gözlerimiz sayesinde bir anlam kazanıyor. Ailemizi, dostlarımızı, evimizi, işimizi, kısaca yaşamamız boyunca karşılaştığımız her şeyi gerçek anlamıyla gözlerimiz sayesinde tanıdık ve tanıyoruz. Onlarsız dış dünyayı hiçbir zaman tam olarak bilemezdik. Gözlerimiz olmasaydı bir rengin, bir şeklin, bir manzaranın, bir insan yüzünün, güzellik denen kavramın nasıl bir şey olduğunu hiçbir zaman hayalimizde canlandıramazdık. Fakat gözlerimiz var ve bu sayede etrafımızı görüyor, önümüze gelen yazıları okuyoruz. Dahası, görmek için hiçbir çaba harcamıyoruz. Sadece görmek istediğimiz şeye doğru bakıyoruz. Gözümüze, gözün içindeki organellere, gözden beyne giden sinirlere ve beynimize, bakın, görün, şu işlemi yakın emri vermiyoruz. Tıpkı yeryüzünde yaşayan ve yaşamış milyarlarca insan gibi sadece bakıyor ve görüyoruz. Bir cisme odaklanıp onu net görmek için göz merceğimizin cismin uzaklığına göre alması gereken yarıçapın optik ölçümlerini merceğe bağlı kasların çok hassas kasılma oranlarına hesaplamıyoruz. Yalnızca o cismi net görmek istiyoruz. Gerisi saniyenin çok küçük bir diliminde bizim için otomatik olarak hallediliyor. Bunun ne kadar büyük bir mucize olduğu bugüne kadar belki hiçbirimizin aklına gelmedi. Üstelik böyle mükemmel bir aygıta sahip olmak için hiçbir çabamız da olmadı. Doğduğumuz anda gözlerimizi de, özel bir rahatsızlığımız yoksa, son derece kusursuz bir yapıya sahip olarak hazır bulduk. Büyük bir ihtimalle, nasıl böyle bir sisteme sahip oldum, bana bu özelliği kim verdi, karşılığında benden ne istiyor gibi sorular sormak da aklımıza gelmedi. Fakat şundan kesinlikle emin olmalıyız ki, bizlere yukarıda belirttiğimiz özellikleri bahşetmiş olan Yaradan, zamanı geldiğinde ki o zaman sandığımızdan çok daha yakın, bizlere bu nimetin hesabını soracak. Değerli dinleyenler, bu noktada dilerseniz sözümüze bir miktar ara verip güzel bir eser dinleyelim ve bu sırada bir taraftan da Rabbimizin bizlere ettiği bütün nimetler için biraz tefekkür etmeye çalışalım. Gözlerin lafletten Uyan ey gözlerim, gafletten uyan, uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Sebabatın kapıların açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar, seherde kalkana kulle biçerler. Uyan ey gözlerim. Gafletten uyan, uyan uykusu çok gözlerin, uyan. Burası Akra Efem, Akra, Akra, akra Tüm sesler onda güzel. Kulağınızdan gönlünüze giden yok. Değerli dinleyenler! Gözle bahşedilen nimetin değerini en iyi anlayanlar da görme yeteneklerini sonradan kaybedenlerdir. Eğer bir gün gözlerimizi kaybedecek olursak, ki bu olay her zaman ihtimal dahilindedir, o tarihten sonra geleceğe ait bütün planlarımız ikinci planda kalacak ve dünyadaki en büyük isteğimiz gözlerimize tekrar kavuşmak olacaktır. Ya da yıllar boyu kör bir hayat geçirdikten sonra, bir gün tıbbi bir müdahale sonucunda gözlerinizin açıldığını düşünün. Şundan kesinlikle emin olun ki, bu dünyada verilebilecek hiçbir şey sizin için bundan daha değerli olmayacak, o gün ve onu takip eden günlerde size hiçbir şey bu kadar sevindirip mutlu etmeyecektir. Eğer gözlerimiz şu anda görüyorsa ve böyle büyük bir nimetin kıymetini gereği gibi takdir edip bu eşsiz nimeti bizlere lütfedeneminle tarlamızı ifade etmiyorsak çok büyük bir körlük içindeyiz demektir. İnsanların büyük bir bölümü de aynı durumdadır. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'de Mülk suresi 23. ayeti kerimesinde buyrulduğu gibi. Resulüm peki sizi yaratan Size kulaklar, gözler ve gönüller veren O'dur. Böyleyken ne az şükrediyorsunuz. Efendim, Rabbimiz cümlemizi yaşamının her anında şükredenlerden eylesin. Değerli dinleyenler, Beş duyu organımızdan biri olan göz ve görme, bildiklerimizin yüzde seksenini öğrenmemizi sağlayan yoldur. Basit olarak söyleyecek olursak, ışık enerjisinin kimyasal enerjiye dönüşmesi, gözün iç arka tabakasında gerçekleşir ve elektrik uyaranı olarak göz siniri aracılığıyla beynin ilgili kısmına ulaşır. Göz ve görme duyusu, ışık, şekil renk, hareket ve derinlik gibi, çok çeşitli özelliklerin bir araya gelmesiyle oluşmakta, görme duyusunun gelişmesi ise insanlarda doğumdan sonra 6 yaşına kadar devam etmektedir. Gözlerimiz oldukça karmaşık bir yapıya ve çok özel bir işleve sahip olmasına rağmen, bedenimizde çok küçük bir yer işgal ederler. Tıpkı değerli bir mücevherin kutusunda saklanması gibi kafamızın içinde dış etkilerden korunacak bir biçimde saklanır, sahip olduğu görevin önemiyle doğru orantılı olarak üstün bir tasarım sayesinde korunurlar. Yaklaşık 22-26 mm çapında küresel bir yapıda olup, kafatasının ön bölümünde yer alan orbita ismi verilen kemiklerden oluşmuş bir çukurluğun içinde, bağ dokusundan zengin bir yağ yastığına yerleşmişlerdir. Ortalama ağırlıkları 7,5 grandır. Her gözün yukarı, sağa, sola ve yanlara kontrollü hareketini sağlayan 4 rektus kası ve 2 oblik kası olmak üzere toplam 6 kası vardır. Göz küresinin çok az bir kısmı yaklaşık beşte biri dışarıdan görünür haldedir. Göz küresi, göz çukurunun kemik kenarı tarafından çevrelenmekte ve göz kapaklarıyla korunmaktadır. Gözler alt ve üst göz kapaklarıyla dış etkenlerden korunurlar. Kapakların kırpma refleksi gözleri dış etkenlerden koruyan bir diğer faktördür. Kapaklardan başka gözyaşı bezleri ve onun drenaj sistemi, orbiti içindeki diğer oluşumlar ve kirpikler gözün yardımcı organlarını oluştururlar. Dışta beyaz renkli siklera ve onun devamında saydam bir tabaka olan kornea yer alır. Korneanın altında göze rengini veren iris bulunur. Iris'in ortasında şık miktarına göre genişliği değişen göz bebeği yer alır. Iris'in arkasında göz merceği yani lens vardır. Bu yapı saydamdır ve disk şeklindedir. Skleranın altında gözün damarsal tabakası uvea ve onun altında da görmeyi sağlayan a tabaka retina vardır. Görsel uyarılar retinadan beyne, görme siniri optik sinir yoluyla iletilir. Beyinden çıkan 12 çift sinirden altısı gözlerle ilgilidir. Göz küresinin hareketlerini ayarlayan göz dışı kasları, parasempatik ve sempatik sinir sistemiyle uyarılan pupiller ve siller kasları, gözyaşı sistemi, aköspümor salınımı, dolaşımı ve emilimi, zengin bir damarlanma ha, görmeyi en iyi şekilde sağlamak üzere ışığı çeşitli kırma güçleriyle kıran saydam ortamlarıyla göz, pek çok farklı sistemi kullanarak ışığı mükemmel bir şekilde retinada odaklar. Burada odaklanan ışık, fotokimyasal reaksiyonla elektrik enerjisine çevrilir ve optik sinir yoluyla beyne iletilir. Beyin ise her iki gözden gelen bilgileri birleştirerek tek bir görüntü elde eder. Bilinç düzeyine ulaşan bu görüntüler üç boyutlu ve renklidir. Değerli dinleyenler, Gözün ortamları saydam olduğundan ışık kolaylıkla göze girebilir, dolayısıyla göze giren ışık dışarı çıkabilir. Bu sayede uygun aletler kullanıldığında gözün yapıları ayrıntılı olarak incelenebilir. Yaşayan bir organizmada görerek muayene edilebilen damar sistemi ve sinir sadece retinadaki damarsal yapılar ve görme siniri optik sinirdir. Görme siniri ve retina, beynin bir uzantısı olarak kabul edildiğinde, retinal damarların muayenesiyle beyindeki ve vücuttaki damarların durumu hakkında fikir sahibi olunabilir. Göz, esas olarak üç tabakadan oluşur. 1- Dış tabaka, yani kornea, 2- Orta tabaka, yani iris, 3- iç tabaka, yani retina ve bunların aralarında bulunan sıvı tabakalar. Görme gözün en iç tabakası olan retinanın fonksiyonu ışık enerjisi olarak kendine sunulan bilgiyi, beyin tarafından kabul edilebilecek elektrokimyasal enerjiye dönüştürülerek oluşur. Retina bu işlevi yerine getirecek çeşitli hücre tabakalarıyla karanlıkta ve aydınlıkta görmekten sorumlu yaklaşık 128 milyon civarında hücreden oluşmuştur. Burada oluşan fotokimyasal enerji görme sinir aracılığıyla beyne iletilir. Beyinde değerlendirilen bu enerji görüntü olarak algılanır. Değerli Akrafen dinleyenleri dilerseniz burada yine bir eser arası verelim ve bu eseri dinlerken de 7,5 gram ağırlıkta ve 22 milimetre çapında bir kürenin sadece bir kısmına 128 milyon tane hücreyi yerleştirerek bunlara vazifelerini doğru olarak yaptıran Allah'ı ve bizlere bahşettiği nimetleri düşünelim. Ya hu dilla külde de Radyoculuğun Yüz Akı Akra. Akra. Akra Akra Değerli dinleyenler, Radyonuz Akra FM'de İslam Bilginleri ve İcatları programımızda 11. yüzyılın en tanınmış Müslüman göz doktorlarımızdan ilk katarak ameliyatını gerçekleştiren Ammar Musoli ile devam ediyoruz. Ammar Musoli 11. asır Müslüman tıp alimidir. Asıl adı Ebul Kasım Ammar bin Ali el-Musoli'dir. Bazı kayıtlarda Mavsali diye de bahsedilmiştir. Batı dünyasında ise Jana Musali adıyla tanınmıştır. Doğum ve vefat tarihi tam olarak bilinmiyor. 11. yüzyılda yaşamıştır. Hayatı hakkında bilgiler azdır. Önceleri Irak'ta, sonra Mısır'da oturdu. Kitabında anlattığına göre uzak ülkelere seyahatlerde bulunmuş ve gittiği yerlerde doktorluk ederek ameliyatlar yapmıştır. Bu seyahatler onu Horasan, Diyarbakır, Küfe, Filistin, Medine, Tunus ve Kahire'ye götürmüştür. Ammar, meşhur göz hekimi Ali bin İsa'nın çağdaşıdır. Fatıma hükümdarı hakim diyenullahın 996 20 yılları arasındaki hükümranlığı döneminde Mısır'da bulunmuş, göz hastalıkları ve tedavisi ile ilgili meşhur eserini yazmıştır. Değerli dinleyenler, İslam aleminde yetişen ve önde gelen göz hastalıkları tabip ve cerrahlarından olan Ammar, yaptığı yerinde teşhis, tedavi ve ameliyat metotlarıyla tanındı. Özellikle gözün görmemesine sebep olan katarakt hastalığını tedavi için keşfettiği altı çeşit ameliyat usulü üzerinde durdu. Ortaya koyduğu bu çok mühim ameliyat usulleri kendi zamanına kadar bilinmiyordu. Yaptığı katarakt ameliyatı tekniği üzerinde yapılan araştırmalar sonucu, Modern tıbbın elindeki modern alet ve edevatla yapılan katarak ameliyatlarıyla Ammar'ın metodu birbirine çok yakın ve benzer bulundu. Hatta modern katarak ameliyatlarıyla onun metotlarının prensip itibarıyla aynı kaidelere dayanmakta olduğu ispat edildi. Kendisinden 250 sene sonra yaşayan Tabib İbni Ebi Usaybiya Ammar hakkında şunları söyler. O meşhur bir göz tabibi ve sözü çok edilen bir zattı. Göz hastalıklarının tedavisinde tecrübe ve ameliyatlarda büyük maharet sahibiydi. Ammar, tıbbın oftalmoloji yani gözle ilgili ilim dalında çok değerli iki eser vermiştir. Bunlardan en meşhuru Kitabul Müntehab fi Ilacil Ayn. Yani göz tedavisinde kullanılan seçme maddeler adındaki eserdir. Ammar'ı asıl üne kavuşturan keşfi, kendine has bir metotla katarakt ameliyatını günümüzden bin yıl kadar önce ilk defa bir örneği olmaksızın gerçekleştirmiş olmasıdır. Ammar, yumuşak cinsten kataraktlar için içi oyulmuş bir tüp kullandı. Bu tüple kataraktı emerek çıkarmaya başardı ve bunu meşhur kitabında bütün detaylarıyla anlattı. Değerli dinleyenler, Ammar'ın meşhur eseri kitab Müntehab, Ali bin İsa'nın Tezkir adlı aynı mealdeki kitabına göre daha orijinaldir. Asırlar boyunca göz yapısı, hastalıkları ve tedavisi konularında eşsiz kalan bu eserin en belirgin özelliği, mantıkî bir düzenleme içerisinde özlü bir ifadeyle kaleme alınmış olmasıdır. Eser 43 varak yani 86 sahifedir. Ammar bu eserinde yaptığı ameliyatları anlatır. Mükemmel bir tertip içerisinde son derece veciz bir lisan ile yazılan eser tarihi bir girişten sonra görme organının anatomisine yer verir. Daha sonra çiziklerden başlayarak göz kapağı hastalıkları anlatılır. Bu bölümden sonra göz pınarlarına, göz derilerine, göz bebeğine ve son bölümde de gözün daima nemli bulunmasına temas edilir ve göz sinirleri ele alınır. Eserde önce hastalıkların isimleri ve bunlarla ilgili açıklamalar bulunur. Daha sonra sebebi ve tedavi şekli yer alır. Ammar musulî göz hastalıkları ve tedavilerinden son derece açık bir dille söz etmektedir. Bilhassa özel muayene, tedavi ve ameliyatlarını canlı bir üslupla anlatır. Tedaviye önce genel bir tedavi metoduyla başlanmasını tavsiye etmekte, daha sonra gözle ilgili mahalli tedavi şekli anlatılmaktadır. En son tedavi şekli olarak ameliyat ele alınmaktadır. Kitabın ismine uygun bir şekilde, genellikle bir hastalık için tek bir tedavi şekli verilir. Anlatım kısa olmasına rağmen, açık, gayet net ve anlaşılabilir şekildedir. Ammar eserini mevcut bilgilere kendi tecrübelerine katarak oluşturmuştur eserin mühim yönü okuyanların bugün bile dikkatini çeken katarak ameliyatlarıdır. Burada zikreden ve dikkati çeken şey kendi tarafından bulunan metal, iki boş iğne gibi bir aletin kullanılmasıdır. Bu ameliyat o kadar şöhret buldu ki bu sahada eser yazanlar onun bu konular anlatan kitabını ya aynen aldılar ya büyük ölçüde istifade ettiler ya da kaynak olarak onu gösterdiler. Mesela 12. asırda yaşayan kafi 2, Tıp alanında yazdığı Mürşidat eserinde Ammar'dan fazlasıyla faydalanmıştır. 13. asrın ikinci yarısında yaşayan Hamalı Selahattin yazdığı nûr Uyun" adlı kitabında Katarakta ameliyatı ile ilgili kısmı Ammar'ın bu eserinden hemen hemen kelimesi kelimesini almıştır. Değerli dinleyenler Ammar Musuli'yi anlatmaya devam edeceğiz ama önce güzel bir eser arası. Gönlünüz atıyor, efendim, olsun. <Gülüyor> efendim, Radyonuz Akra Efendi, İslam Bilginleri ve İcatları programında sizlerle olan birlikteliğimiz devam ediyor. Bugünkü İslam Bilginimiz, ünlü göz mütehassısı Ammar Musul idi ve onu anlatıyoruz. Değerli dinleyenler, Ammar'ın gerçekleştirdiği katarakt ameliyatı aradan yüzyıllar geçtikten sonra batıda ancak 1846'da bilançıt tarafından yapılabildi. Ayrıca göz bebeğinin ışığa karşı olan tepkisiyle kataraktın ameliyata müsait olup olmadığına dair karar verme tekniği geliştirmesidir. Aslında benzer teknik aynı zamanda yaşayan Ali bin İsa ve İbni Zina tarafından kullanıldıysa da Ammar tarafından gerçekleştirilerek tatbik edilmiştir. Ammar'in Kitabü'l-Müntehap ve İlaçil Ayn adlı eserinin asıl ve tam Arapça nüshasının bugün Mısır Milli Kütüphanesinde bulunduğu biliniyor. Diğer bir Arapça nüshasının üçlü ikilik bölümü İspanya'da Escuriala'nın Kraliyet Manastır Kütüphanesi'nde 889 numarada kaydı bulunuyor. Fakat bu yazma harab olmuş durumdadır. Bazı cümleler daha yarımken birdenbire kesili vermektedir. Değerli dinleyenler, Ammar'ın eseri 13. yüzyılda Roma'da yaşayan Neytin Hameyti tarafından 1279 senesinden sonra İbraniceye çevrilmiştir. Bu tercüme günümüze kadar gelebilen oldukça mükemmel bir tercümedir. Orta çağda Arapçadan Latinceye çevrilen diğer eserlere göre daha anlaşılır bir özelliğe sahiptir. 15. yüzyılda da Latinceye tercüme edilen Kitabü'l Müntehab'ın Almanca bir tercümesi 1905'te Leipzig'te Lippert ve Mittwoch tarafından yazılan bir eserde çıkmıştır. Yakın tarihte ise eserin önemine ilim dünyasına duyuran Max Meyerhofsa Ammar hakkında derin araştırmalara girişmiş, hakkında geniş incelemelerde bulunmuştur. Eserinde bazı parçaları Las Operations, di katarak, Deimer İbni Ali Almavsili adıyla İspanyolca, Fransızca, Almanca ve İngilizce olarak neşretmiştir. Max Meyerhof, Ammar'ın emme metoduyla katarak ameliyatı yaptığını ve bu işte içi boş bir iğne tüp kullandığını, bu icadın ona ait olduğunu özellikle belirtmiştir. Kitabül ül Müntehab, 18. yüzyılın birinci yarısına kadar göz hastalıkları konusunda en iyi ders kitaplar arasında yer almıştır. Değerli dinleyenler, gerçekten Rabbimizin bizlere bahşettiği görme organımız, gözlerimiz, vücudumuzda öyle bir noktaya yerleştirilmişlerdir ki, bu sayede hem çok iyi korunmaktalar, hem de görmeyi en rahat ve en ideal biçimde temin etmekteler. Bu bölge vücudumuzu ve uzuvlarımızı en mükemmel şekilde kontrol ve idare edebilmeyi sağlayacak bir konumdadır. Bir örnek olarak, gözlerimizin bacaklarımızın üzerinde bulunduklarını düşünelim. Yalnızca yürüdüğümüz bölgeyi göreceğimizden, vücudumuzun üst kısmı, özellikle de başımız, sürekli olarak bir yerlere çarpacaktı. Ayrıca böyle bir durumda yemek yemek, elleri kullanmak gibi pek çok hareket, başlı başına bir sorun haline gelecekti. Bu sadece bir örnektir. Gözlerimizin şu anki yerleri dışında vücudumuzun herhangi başka bir yerinde bulunmalarının doğuracağı sakıncaları saymakla bitmez. Dahası gözlerin başımızda bulunması, onların her an sağlık ve emniyetini sağlama bakımından da en uygun durumdur. Boynun küçük ve hızlı bir refleks hareketiyle, göze zarar verebilecek herhangi bir cisminle teması engellenmiş olur. Gözler, vücudun dış dünyaya açılan pencereler olması nedeniyle, bunların korunması ve bakımı, göz kapakları gibi mükemmel bir şekilde işleyen özel bir sistem sayesinde sağlanır. Göz kapaklarının görevi, Göz küresini korumakla birlikte konjonktiva ve korneayı her an belli bir nem oranında tutmaktır. Göz kapaklarının iç kısmında bulunan konjonktiva adlı katmanın damarları uykuda oksijen almayan gözün dış tabakasını besler. Gerektiği zaman göz yuvasının üstünü tamamen ve sıkıca örtebilen göz kapağının derisi, vücudun diğer kısımlarına göre çok daha incedir. Göz kapağı derisinin alt tabakası yağsız ve çok gevşektir. Kan bu bölgede kolay toplanır. Eğer göz kapağının derisi kalın ve yağlı bir yapıya sahip olsaydı, gözlerin açılıp kapanması oldukça zor bir işlem olurdu. Herkes gün içinde hiç farkında olmadan binlerce kez gözlerini kırpar. Bu hareket istem dışı olarak yapılır ve bu sayede gözler yoğun ışık temasından ve yabancı maddelerden korunur. İşlemin otomatik olarak yapılması da çoğu insanın farkında olmadığı bir nimettir. Şayet göz kapakları bu işlemi otomatik olarak yapmasaydı, insan göz kırpmayı yalnızca gözünün içinde rahatsız edici miktarda pislik biriktiğinde hatırlardı. Bu da gözün mikrop kapmasına, gözler tamamen temizlenemediğinden puslu, bulanık bir görüntü meydana gelmesine neden olur, göz kırpmak büyük bir külfet haline gelir ve insan gün boyunca sürekli göz kırpmayı unutmamaya konsantre olmak zorunda kalırdı. Her birkaç saniyede bir otomatik olarak göz kırpıldığından göz kapakları tıpkı araba camı silecekleri gibi gözleri sulandırır, pislikleri temizler. Uyku sırasında ise göz kapakları kapalı olduğu için gözler korumaya karşı otomatik olarak korunur. Efendim sadece gözlerimizi ve onun sadece bir kısmını ele almak ve incelemekle, Rabbimizin bizlere ne büyük nimetleri karşılık beklemeden ihsan ettiğini az çok idrak edebiliyoruz. Tabii bu kadarla bitmiyor. Göz nimetini anlatmaya devam edeceğiz. Ama önce güzel bir eser arası veriyoruz. Temzin gerin sen beni Efendim, tüm sesler onda güzel. Değerli dinleyenler, yaptığımız ve yapacağımız ibadetlerle hayır hasenatlar, Bizlere bahşedilen nimetlerinin birinin bile karşılığı olmayacağını bildiğimizden, Yüce Yaradan'ımıza ne kadar hamd ve sena etsek azdır. Bakınız göz konusuna devam ettikçe farkına vardığımız ne nimetlerle karşılaşıyoruz? Göz kapağı kavisi göz yapısının üstüne öyle kusursuz olarak oturan bir mekanizmadır ki, bu mükemmel uyum sayesinde göz kapağının açılıp kapanması esnasında gözün ön yüzeyinde temas edilmeyen hiçbir nokta kalmaz. Göz kapağı gözü bu şekilde kusursuz olarak sarmasaydı kalan boşluklardaki yabancı maddelerin temizlenmesi mümkün olmayacaktı. Açılıp kapanma esnasında göz kapağının içinde bulunan özel bir bezden salgılanan yağlı bir salgı kapakların birbirine yapışmalarını engeller ve göz kapaklarının kaymasını kolaylaştırır. Göz kapağının uyurken kapalı durması da çok önemlidir. Eğer göz kapağı uyurken kapanmasaydı uyumak insan için son derece zor bir işlem haline gelecekti. Uyumak için karanlık bir odaya ihtiyaç olacak, gündüzleri hiç uyunamayacak, uyku esnasında açık kalan gözlerse her türlü dış etkiye karşı savunmasız kalacaklardı. Göz kapaklarının önemini daha iyi anlamak için mevcut durumun tam tersini düşünelim. Eğer göz kapağı diye bir şey olmasaydı, gözün üst tabakasını oluşturan da kurumaya bağlı olarak ihtiyaplanma görülecek, kalıcı göz bozuklukları oluşarak, göz kısa bir süre sonra görevini yapmamaya başlayacaktı. Göze girecek en küçük bir toz tanesi bile zamanla büyük bir problem olacak, göz hemen mikrop kapacaktı. En küçük darbelere karşı korumasız kalan göz, her an kör olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktı. Değerli Dinleyenler Göz kapakları öyle bir vazifeyle vazifelendirilmişlerdir ki, göze yönelik bir tehdit karşısında, gözün etrafında ya da üzerinde bulunan sinirlerin göz kapağını çalıştıran kasları uyararak, göz kapağını devreye sokması şeklinde çalışan bir erken uyarı sistemi sayesinde, gözlerimiz tehlikelerden korunur. Dakikada yaklaşık 10-20 kere istemsiz olarak kapanır. Sürekli okuma, dikkat yoğunlaştırma ya da havadaki nemin artması gibi etmenler göz kırpmayı azaltır. Üzüntüler, sıcaklığın veya ışığın artması gibi etkenlerse göz kırpmayı artırıcı rol oynar. Bu sayede gözün temizliği insanı meşgul etmeyen otomatik bir sistemle sağlanmış olur. Efendim biliyoruz ki refleksler insanın çeşitli dış uyaranlara, irade dışında ve çok kısa bir süre içinde verdiği tepkilerdir. Gerekli durumlarda göz kapağını da harekete geçiren bu refleks mekanizması, tehlikelere karşı bir sigorta görevi görür. Korneaya, kirpiklere, hızlıca kaşların ortasına ya da alna dokunma, göz kapağını uyaran refleksin oluşmasına neden olur. Eğer göz kırpma refleksini meydana getiren sinir ağ incelenirse, bu ağın ne kadar incelikle planlanmış bir yapıya sahip olduğu açıkça görülür. Çünkü her bir hareket sonucu meydana gelen refleks için göz kapağına taşınan uyarılar farklı sinir yollarından geçmektedir. Yani gözün etrafı çok sayıda erken uyarı sistemiyle adeta bir ağ gibi donatılmıştır. Beyin çok kısa sürede gelen bu uyarıları değerlendirir ve ilgi kaslarına sinir uyarılarının gitmesini sağlar. Bu işlemler sırasında sinir uyarıları yollarına hiç şaşırmadan saniyenin binde biri kadar kısa bir süre içinde beyine ulaşırlar. Beyinden gelen emir sonucunda göz kapağı, gözü yabancı maddelerden korumak veya silecek görevini yerine getirebilmek için tam zamanında kapanır. Mevcut tehlikenin anında tanınması, farklı durumlara ait reflekslerin ayrı sinir yollarından birbirine karıştırılmadan sinyal olarak ulaştırılması son derece karmaşık ve hızlı işlemlerdir. Netice itibariyle insan, çevresinde devamlı olarak değişen şartlar karşısında hayatına devam ettirebilmek için, Dışarıda olup biten olaylardan tam zamanında haberdar olmalıdır. Bu yüzden göz kırpma işlemi, insanın dış dünyayı algılamasını engellemeyecek kadar kısa bir süre içinde gerçekleşir. Göz kırpmak her gün binlerce kere farkında olunmadan yapılan bir harekettir. Kimse göz kırpmak için özel bir çaba sarf etmez. Göz kırparken neden gözlerimi kırpıyorum diye düşünmez ve göz kırpmanın ne kadar büyük bir nimet olduğunun farkına varmaz. Ancak insan bir sabah kalktığında göz kapaklarının yapışmış olduğunu, gözlerinin yapışkan bir akıntıyla dolduğunu fark ederse, o güne kadar sahip olduğu sağlıklı gözlerinin değerini daha iyi anlar. Sağlıklı olmanın ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlamak için mutlaka böyle sıkıntı verici hastalıklarla karşılaşmak gerekmiyor. Müminler Allah'ın verdiği sağlık için her an şükrederler. Bir hastalıkla karşılaştıklarında da yalnızca Allah'tan yardım ister, Kur'an'a uygun, tevekküllü bir tavır gösterirler. Zira Allah, Nahl Suresi 53. Ayet-i Kerimesinde şöyle buyuruyor. ''Üstelik sizde nimet namına ne varsa hepsi Allah'ındır.'' Yine size bir sıkıntı dokunduğu zaman da yalnız ona sığınırsınız. Efendim Rabbim her hal ve her zaman kendisine sığınan ve onun nimetlerini bilip hamdeden kullarından eylesin cümlemizi. Bir sonraki programımızda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.